Merhaba ya Nura'yini, merhaba. Merhaba, Jadda'l-Husayni, merhaba. Ya Habibi, ya Muhammed, merhaba. Ya İmâm al-Qiblatayni, merhaba. Euzubillahir-Semî'l-Alimi minas-Seytanir-Rajîm. Rabbi, euzubi-ka minh-hamezâti-şeyâti-nü. Euzubi-ka Rabbeni, ya Hضurun. Bismillahir-Rahmanir-Rahîm. اقتربت الساعة وانشق القمر فإن روايتين يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا اتبعوا هواهم كل أمر مستقر صدق الله العظيم اللهم فعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hazan etken bilhaye el-Quyum, eli la mutbeda ve defaat etkeni Sûr, eli la hâl ve la kuvveti eli Allahü Alî al Kıyamet alametleri ile alakalı olarak, orta alametler henüz yaşanmakta olan içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi Allah teala tarafından.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 Geliyorsun burada, ne dinliyorsun? Ayet ve hadis dinliyorsun. Hurafe, batıl, hikaye, uydurma, asılsız, astarsız rivayet dinlemiyorsun. Kâle Allah, kâle Rasulullah. Allah buyurdu, Rasûlü buyurdu, bunun sonu iflahtır inşallah, felahdır inşallah. Ama, hangi sözün başında, kâle Allah, kâle Rasûlullah yok, besmele yok, hamdele yok, salvele yok, efendim, onun sonu ahirette. Hangi söz gidiyor? Kale Allah, kale Resulullah içermiyor, ihtiva etmiyor. Evet. Hasılı mazmunu ki Husranı rûzi mahşeredir. <gülüyor> Efendiler bu çok okur Bunun diyor özeti nedir? Kazancı nedir? Karı nedir?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 Cennetteyiz şu an itibarıyla ilim meclisindeyiz hadisler biliyoruz cennetteyiz Allah çıkmaktan muhafaza Allah e, yaşadığımız sürece bu cemaatlardan ayrılmazsak yerimiz cennet olur ama cehennem cemaatlarına katılırsak menfarak al cemaate Şimran eli sünnet ve cemaat inancından ve toplumundan karış ayrılan fe min cüsa'i cehenneme cehennem cemaatlarına dahil olur diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Hadi bakalım şimdi yine Mevla bir dengeyi sağlıyor. Peşinden de ve en azabı hül الْاَذَابِ Ama azabıma gelince O da çok can yakar ha! Ne demek? Korku ile ümit arasında dengeyi koruyun demek! Bir taraf ağır gelirse denge bozulur demek! لَوُزْنَ غَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاهُوا لَعْتَدَلَى Müminin korkusuyla ümidi tartıya girse denk gelir! Hiçbiri ileri geri yapmaz Korku ağır basarsa ümitsizlik galip gelir. Allah muhafaza. Ve <gülüyor> men yaqina tu min rahmeti rabbi illa dallun. Rabbimden rahmetle ancak sapıklar ümidini keser. Kafirler ümidini keser. İnnehu la yeşum bi ruh <gülüyor> illa ilal kavmul kafirun. Allah'ın rahmeti ancak kafir toplum ümit keser. Biz kafir değiliz elhamdülillah. Sabaqtu rahmeti ghadabi. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Bak ben gafurur rahimim diyor. Azabım can yakıcıdır diyor. Ben azab edeceğim demiyor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 ya cennet Ey cennetliler ebedisiniz. Ölümü kestik. Sağ tarafa bağırılınca cennetteki bayramı dinle. Allah bizi de o coşkuya katılanlardan eylesin. Ya ehle'n-nari Sol tarafa ey cehennemdekiler. Adamlar da bir nida bekliyor. Ne olacak durumumuz? Ölümü kestik ebedisiniz. La yahzunuhumul faza'ul ekber.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 Cehennemin sesini, nefesini bile işitmeyecekler. Lâ yâhzûlûhûlfezeûl ekber. Cehennemde bu figan koptu mu, bunlar onu duymayacaklar ve mahzun da olmayacaklar. Çünkü duyan insan rahatsız oluyor. Efendi Hazretlerimizi bir zaman Kayrettepe'ye, şubeye almışlardı. Hiç eziyet etmediler bana dedi. Odada da bıraktılar, devamlı dersimi yaptım. Fazla fazla da dersimi yaptım. Devamlı seccade de mübarek, gelip bakıyorlar anahtarın deliğinden. Amirler, memurler,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 ya aibadi, kulunun zallılla men hedaytuh, festehduni, ehdikum. Ey kullarım, hepiniz sapıksınız diyor, hepiniz şaşıksınız diyor, hepiniz yitiksiniz diyor, hepiniz ziyandasınız diyor, hepiniz zarardasınız diyor. Innal insan elfi husrin diyor. Bütün insanlar zarardadır. Kara kara geçen kimdir diyor? Hepiniz yoldan çıkmışsınız diyor. Illa men hedaytuh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 سَلَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتِ عَلَيْهِمْ ettiğin, lütfettiğin nebilerin, sıttıkların şehitlerin, salihlerin yoluna ulaştırdı size Allah. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Gazabına çarpılmış Yahudilerin yoluna değil, Masonların yoluna değil, Lyonsların yoluna değil, Rotorilerin yoluna değil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 Devamlı ya Rabbi, devam, sebat, istikametler nasip eyle. Rabbena ala tuzik kulübena deytene. Bizi yola getirdikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Ve eblene amledünke Tarafından lütfun rahmetini bak şeyle. İnneke entel vehhab. Hakkıyla bağışlayan, karşılıksız veren ancak sensin. Herkes bir karşılık bekler, Allah Teala karşılıktan münezzehttir. İşte bize lütfetmiş. Şimdi hadis-i şerifler duyuyorsunuz, Dinleye dinleyeceksiniz inşallah.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 Bir de mi Hüseyin Hüseyin'in kanına karşılık, bak Resulullah'a önceden bildiriyor bunu Senin torunun şehit edilecek Kerbela'da Onun kanına karşılık, ben öldürteceğim Seb'ine elfen ve seb'ine elfen 70 bin kere 70 bin 70 bin kere 70 bin kaç ediyor? 4 milyar Küsur ediyor Bu kadar o kanı hesabını soracağım Allah buyuruyor E onun için Irak durmuyor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 اِذَا اَفْتَخَرُوا بِقَيْسِنْ اَوْ تَم۪يم۪ Efendi Hazretleri bunu çok okurdu. Hasan Hoca vardı rahmetli, onu. Cenazesini yıkıyorduk ile beraber. O cenazeyi yıkarken okudu bunu. 20 sene evvel. Ne diyor? Babam İslam'dır diyor. Selmanı ı Fahrişe, nerelisin diyenlere? Nerelisin? Hangi millet'tensin? Ne sevin nedir? Soyun-sopun nedir diyenlere? Arap değilsin, soylu değilsin, Kureşten değilsin, kimsin diyenlere? ''Babam İslam'dır'' diyor. Millet Kaş kabilesiyle, Temim kabilesiyle ''Şu, şu soydanım, bu asil sülaledenim'' derken ''Ben de İslam'ın evladıyım'' diyorum diyor. İşte Hazreti Selman oluyor. ''Resulullah da eli i Beytim'dendir'' buyuruyor. Bu budur. Ancak İslam birleştirir. Ne işimiz var? Bir, bir kısım insan Kürtçe konuşabilir, Lazca konuşabilir, Arapça konuşabilir, Abaza olabilir, Çerkez olabilir, Gürcü olabilir. İnne inde Kim kimden üstün? Allah'tan en çok korkan, Allah katında en üstün. En az kesin denilmişti. İnsanlar tarak dişi gibidir. Lafızla lı Arabi acemi alı Arabi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Ben Arap'tanım. Kur'an da Arapça geldi. Ama Arap'ın aceme, acemin Araba üstünlüğü yoktur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 İslam'a bağlılığı ezanlarladır, Kur'an'larladır, salat-ı tefriciyelerledir. Bu böyle. Bak adam gelmiş, o ne diyorlar Avustralya'dan geliyorlar onlara? Anzaklar. yine bir gelip dururlar onlar da bir antika millet. Geliyorlar burada. Acayip. Biz onlar kadar gelmiyoruz, gitmiyoruz oraya şehitlere. Onlar da oradan geliyorlar. Efendim. Adam diyor ki, eskilerden bir yaşlı adam getirmişler. Biz be, orada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 Burak'taki evliya dünyanın bir yerinde yok Abdülkadir Geylaniler orada İmam-ı Azamlar orada orada Hepsi orada Hı? Efendim İmam-ı Azam Tabi yenilmez tutulmaz i̇mam Malik'e git Medine'ye geldi i̇mam Malik genç i̇mam Malik de vaz ediyor orada şey Ders okutuyor İmam-ı Azam'ı da tanımıyor İmam-ı Azam yaşlı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 Durdu şimdi. Dedi ve min ehlil Iraki meradu alen Ayet okuyor şimdi. Ayeti yanlış okuyor. Niye yanlış okuyor? Maksus yanlış okuyor. Allah Teala diyor ki ve min ehlil Medine'ti meradu alen nifaki. La taalemu nahnu naalemu. Habibim diyor Medine'de öyle münafıklar var. Sen bile bilmezsin. Ben bilirim onları diyor. Şimdi İmam Malik de Medine'liyim diye iftihar ediyor ya. İmam-ı Azam da Maksus'tan ayeti yanlış okuyor. Ve min ehlil Irak'in veradû alen nifâkı dedi biliyor musun? Irak'tan ne münafıklar var diye falan. İmam-ı ayeti yanlış okuma dedi be. E sen doğrusunu buyur dedi. Ve min ehlil meradu <gülüyor> Medine'de ne münafıklar var dedi be. Sen kimsin dedi ya. <gülüyor> Kendi ağzıyla ayeti doğru okuttu. Ayet Medine'deki münafıklara çattı. İslâm i̇şte azam olursan böyle olursun yani. İmam Malik ondan sonra dedi ki, vallahi dedi şur dedi, dedin nedir dedi bu sütun camide direk. Ebu bu Hanife öyle bir adamdır ki dedi dese ki bu altındır. Sen desen bu direktir. O dese altındır. O ispat edersen rezil olursun dedi. <gülüyor> e bu Hanife. Rabı Allah ümmetin kandili. Allah şefaatinden ayet. E şimdi. Evet, bunlar aralarında onların latifeleri yani müctehidlerin konuşmaları da kendilerine göre oluyor. Çok ağır oluyor yani onların İmam Malik, İmam Malik azadan mıdır İmam Malik? Resulullah hakkında hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce gören ekbadel ibil. Dünyada diyor çok yakın zamanda efendim bütün insanlar develerin ciğerlerine vura vura uzun yollar kat ederek gelecekler. İlim arayacaklar fe la cidu alimen aleme min medine Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar kim o Medine alimi? İmam Malik çünkü o Medine'de kaldı öbür müştehitler Medine'de değil Ahmet ibn Hanbel Bağdat'ta Ebu Hanife Bağdat'ta İmam Yusuf, İmam Muhammed İmam Züber Bağdat'ta İmam Şafii Kahire'de ziyaret ettik onun için İmam Malik Medine alimi evet İmam Şafii alimi Kureyş Yemle Şafi'ye lirdu de İmam Şafii dedi Kureyş'in alimi dünya ilim dolduracak. O da Kureyş'lidir. O İmam Şafiye söyledi. İmam Azam hakkında Levkan el Selman'ın dizine vurdu. İman Süreyya yıldızında takılı kalsa bunun kabilesinden bir adamlar gelecek. On iman'a orada bile ulaşacaklar. İmam hocam Selman'ın Farisi'nin kabilesinden. E bu da hep hadisler sahiptir. Dünya bir araya geldi.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 sabaha kadar uyuyor sabah namazında sinekler kulağında geziyor <gülüyor> sabah namazı yok bir şey yok İmam-ı 40 sene yatsının abdestiyle sabahı kılıyor ya bu anca hor hor yokuşunda hızar biçiyor sabaha kadar uyandığı zaman da i̇mam kimmiş diyor alıyor eline bir gazete bunlar böyle adam onun için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 İşte hayırlılar kalmıyor. Şiiler, efendim, onlar Amerika düşmanı gibi gözükürler. İran'dan Amerika'nın arası çok açık gibi görürsünüz. Siz de bu tiyatroyu kanarak seyredersiniz. Sakın aldanmayın. Şiilerin hiçbir zaman kavurlarla savaşı olmamıştır. Tarih boyunca Müslümana saldırmışlardır.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 Tasdik ediyor. Kıyamet kopmaz buyuruluyor. İnşallah biz görmeyiz. Allah bizden uzak etsin, muhafaza etsin. Ancak bu bir gerçek. Şimdi bir hadiste okuyayım size. i̇bn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Yeti alennâsi zaman. insanlar üzerine bir zaman gelecek. La yeslemu dinin dinuhu illa men ferre min şahikin la şahikin evmin. Hicrin la hicir.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 Efendim, araba garajı yapmış. Boş buldukları araziye hemen garaj yapıyorlar. Allah Allah. Sen de geldin adam. ertesi gün. Ne var? E bura benim kardeşim. Sen burada niye park yeri yaptın? Çıkar mısınız? Da çıkarıyor silah. Okur musunuz diyor. Vurdular adamı da. Dükkanda vurdular. Yükseli Allah şifasını versin. Cemaattan adamı. Adam bir şey yok. Burayı biz aldık diyor. Burayı biraz şöyle...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 Her rizku alallah, rızık Allah'a aittir, bekleyeceğim. İşte hoca diyor, bekleyeceğim de diyor, bak yandaki dükkan dolup taşıyor diyor. Ben de rişvetten kaçıyorum, böyle diyor ağzımı havaya açıyorum diyor yani. Ben de sana diyorum ki ve men yetteqillâhe kim haramdan sakınır Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır. ve yarzukuhu min haythu la Allah onu beklemediği yerden rızıklandırır.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 Bilmem nerelerde çocuklarının gelişimi için 20 milyar harcayacak. 30 milyar harcayacak. Sen ne karıştırıyorsun be? Haramdan vazgeç, bırak. Takva! Ol. Bak. Feyda kane kedalik hallet el Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Baktınız ki, baktınız ki efendim, günahsız para kazanılmıyor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 Dünya sevdi. Niye faiz diyor dünya sevdi? Niye zina diyor dünya sevgiden. Dünya gözü bürümüş. Adama hakikati göstermiyor ya. Hiç olur mu ya? Ana babasın çoluk çocuğun cennete getirecekleri cehenneme götürüyorsun ya. Ve illa diyor, ana babası olmayan faala yedi zevceti karısının yüzünden helak olacak diyor.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 Tamam kümes kadar bir yuva, yuva,pite var ki 100 metre daire,pite var, 500 metre villa. Ha bunun sonu yok. Cennete kadar yolu var. Cehenneme kadar da yolu var. İki tarafı da gidiyor bu. Helalı var, haramı var. Ha, saniyor. Ha tabii yemeğin sonu yok. Baklavası var, böreği var, tandırı var, kandırı var. Her şeyi var. 1 milyona da karnını doyursun. 100 milyona da, 1 milyara da, 5 milyara da şu anda 10 milyar, 20 milyar bir sofra oturup kalkan adam var bir kerede ama ben 1 milyona da doyan var ne olacak şimdi? kim dedi sana? kanaat et ha tabii adam hepten muhtaçtur o ayrıdır fakirin biri gelmiş zenginin birine adamın aç açık hiçbir şeysi yok bir kağıt yazmış ona pusula gibi yani demiş ki ben muhtaçım, bir yardım İstemiş, isteyebilir. Allah niye muhtaç etti? Zenginlerden istemek için. İstemiş ona. Zengin de çok hocaymış, biliyor musun? O da yazmış ona. El kanaatü kenzüllayef <gülüyor> de. Ulan serseri sen kanaat et. Villalar yetmiyor, arabalar yetmiyor, fakirin bir şey yok. Neye kanaat edecek? Değil mi? <gülüyor> kanaat bitmez hazinedir, biliyor musun? Fakir de hocaymış, biliyor musun? Kağıt geri gelmiş buraya. Bu da yanlış. Badel ekli ve şürbi ve sükna'' demiş, biliyor musun?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 ve atıkm minimal illeli Allah ne diyor? Sizin kendi kazandığınız paradan, ananızdan doğarken yanınızda getirdiğinizden vermeyin. O sizin kalsın diyor. Ana, ananızdan neyle geldi? donsuz, çıktınız dünyaya, dünya. Neyiniz vardı? Şimdi don beğenmiyorsun. Donu bile marka olacak herifin. Tövbe ya Rabbi ya Rasulallah. Gi bir şerat donu be. Şal var gibi bir don giy içine. Ne var? Herif atletini bile marka giyecek ya. Yani. Ne oluyor? Anandan nasıl çıktın diyor?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 Ne olacak? Ya şimdi boşver bu iş haraç gibi oldu bu işi keselim dediler. Namazı mamazı kılıyoruz. Namaz bedava dediler. Namaza devam dediler. Zekata ne dedi? Namaz mamaz paklamaz dedi. Beş vakit camiden çıkmasanız dedi bir oğlak bir kuzuyu bile eksik verseniz zekattan siz de gibi savaşırım dedi. Gavur gibi savaşırım dedi. işte Namazla zekatın arasını ayıran Müslüman olmaz dedi.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 allah Teala hakları sahibine haklarını verenlerden eylesin. Amin. allah Teala kendi hakkını evvela yerine getirenlerden eylesin. Amin. Bak, bu hadis şimdi ufkunuzu açtı mı? Şu anda yaşadığımız bir şeyi bize tasvir etti mi? Kaç sene evvel söylendi bu? 1400 sene evvel. Hiç böyle bir şey var mıydı? Alakası yoktu. Alakası yoktu sahabe zamanında. Nerede ya? Ne mübarek insanlar. Ne mübarek insanlar. Günahlan para kazanamazdın o zaman da Şimdi de günahsız kazanamıyorsun Sahabe zamanında, tabi zamanında Adamın biri rüşvet teklifesi Adam bitti ya, adam bitti Yalan desek bitti Aldatsa bitti Hazreti Ömer var ya Adamı ne yapar be yalan? He? Valiye indir aşağı be <gülüyor> Valiye gitmiş diyor ki Oturdu sofraya Vali de ona bir Hazreti Ömer'in maalesef bir sofra kurdu ona şöyle birkaç çeşit demek Hazreti Ömer Dedi ki, bu dedi, senin yediğin sofrandaki bulunan rızıklardan bu memleketteki herkesin evinde var mı? En aşağısının, en fakirine kadar, hepsinin sofrasında bu yemekler var mı dedi. E herkes vali mi dedi ya? Ne dedi? Herkes vali mi? Sen de vali değilsin o zaman dedi. Hadi. Hazreti Ömer adamı bir anda azleder böyle. hele bürokrasi, mürokrasi yok öyle. İmza mı imza da takılmaz. Hadi dedi.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 Çark faizle dönmüş, ekmeğe kadar faiz koymuş. Yediğin ekmekten bilmem neden gavura faiz ödüyorsun yani. İMF'e bilmem ne bilmem ne her tarafımızı mahvetmişler. Allah tersine döndürsün inşallah. Amin. Allah tersine döndürsün. Amin. Çarkı İslam'a döndürsün. Kur'an'a döndürsün. Amin. Kalpleri dinine döndürsün. Amin. amin amin amin. Size de bir zılgıt çektim maşallah ne amin tutturdunuz? Bu gece kabul oldunuz ama haftaya yine gevşersiniz. Ben de hep sizle mi uğraşacağım ya? <gülüyor> Mübarek haftaya kuvvetli aminleri bir daha ikide bir tembih etmem ben. Bir kere konuşur. Tamam? İnşallah rahman. Şimdi amin. Sübhane rabbil alil alel vabil hamdülillah rabbil alemin. Ussalatu vesselam ala seyyidil mursaline muhammedin. Ala li sahbii ecma'in. Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. Allahümme inna ne se'elüke el cenneh ma qarrab eylehâ min qavlima amel ve ne'ûzübike minen nâr ma qarrab eylehâ min qavlima amel Allahümme inna se'elüke minkhayr ma'a se'eleke minnebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'ûzübike minşerim es'te'âdeke minnebiyyüke Muhammed sallallahu te'alâhu aleyhi ve sellem entel müste'anû aleyke el belâh velâ illa velâ kuvvete illâ billâh ilâ alî ilâ azîm Ya arhamen râhimin ya arhamen râhimin ya, ya Rabbi. Bu masiyetlerle ilgili faslondan, kısmından bizi uzak eyle ya Rabbi. Amin. Geçimlerimizi helalından ihsan eyle. Haramlardan, şüphelerden bizi uzak eyle. Amin. Bu bu kadar cemaat, senin rızan için bir araya geldiler. Melekler etrafımızı çevirdiler. Ayetler, hadisler okundu. Bu rahmet meclisinden bizi ayırmadan bizi helal geçim kapıları aç ya Rabbi. Amin. Bizi rızık yüzünden darlatma ya Rabbi. Amin. Borca düşüp günaha sokturma ya Rabbi. Amin.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 İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi. Ezanımızı susturma ya Rabbi. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. Sen bütün İslam vatanlarını muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün İslam vatanlarında Müslümanların İslam'ı serbestçe yaşama imkanlarına nasip eyle ya Rabbi. Amin diyetlerine harcı himdene azad eyle. Bizleri gaflet uykusundan ikaz eyle. Ya Rabbi gece teheccüde kalkmak nasip eyle. Sabah namazlarında cemaate çıkmak nasip eyle.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 Neyi yapmışız da o sohbetlere gitmişiz Arkamızdan bize de okundu Demelerini nasip beyle? Bize de arkamızdan böyle okunmak nasip beyle? Cemaattan ayırma bizi ya Rabbi Amin. Ya Rabben alemin son nefeste bizlere de imanı kamül husnü katime ve kelime gibi buyurun Amin. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammedin abdu ve resul Şehadetini son kelamımız eyle ya Rabbi Amin. Bu son sözü kolayca okumak nasip beyle ya Rabbi Amin. Aklımızı kaybetmekten bu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 Çayırı Mâzdub عليهم ولظالين آمين. Merhaba merhaba merhaba Jedd Hussein merhaba. يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا